Biz her ümmetten o ümmetin yaptıklarına bir şahit getirdiğimizde seni de bunlara şahit kıldığımızda halleri nice olacak. Kıyamet günü her ümmetten birer şahit getireceğiz. O gün kafirlere söz hakkı verilmeyecek. İleri sürdükleri özgürler de özürler de kabul edilmeyecek. Her ümmete kendi içinden bir şahit çıkaracağımız kıyamet gününü hatırla. Seni de bu ümmete şahit tutacağız. Nahl 89 Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre bir defasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bana Kur'an oku buyurmuştu. İbni Mesud olayın devamını şöyle anlatmıştır. Kur'an sana indirildiği halde onu sana ben mi okuyacağım dedim. Allah'ın elçisi evet ben Kur'an'ı bir başkasından dinlemeyi Pek severim buyurdu Ben de ona Nisa suresini Okumaya başladım Biz her ümmetten O ümmetin yapıp ettiklerine Bir şahit getirdiğimizde Seni de bunlara şahit kıldığımızda Halleri nice olacak ayetine gelince Şimdilik yeter buyurdu Bir de baktım ki Gözlerinden yaşlar süzülüyor Buhari Müslüm Dünyadayken Hakkı inkar edip peygambere karşı gelenler, kıyamet gününde yerle bir olmayı arzu edecekler ve amellerinden hiçbir şeyi Allah'tan gizleyemeyecekler. Gerçek şu ki, biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün insan kendi elleriyle yaptıklarına bakar, kafir de keşke toprak olsaydım der. Nebe 40 O gün, Onların ağızlarını mühürleriz de, işledikleri günahları bize elleri söyler. Ayakları da şahitlik eder. Yasin 65 Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Kimseye haksızlık edilmeden, aralarında adaletle hüküm verilir. Herkese yaptığı işin karşılığı tas tamam ödenir. Aslında Allah onların yaptıklarını pek iyi bilmektedir. Zümer 69-70 İşte o gün yeryüzü bütün haberlerini anlatır. Zilzel 4 Ey iman edenler! Serhoşken ne dediğinizi bilmedikçe, cünüpken de yıkanmadıkça yolcu olanlarınız hariç namaza yaklaşmayın. Eğer hasta ya da yolcu iseniz veya sizden biri abdestini bozmuşsa veya kadınlarınızla cinsel ilişkide bulunmuşsanız bu durumlarda abdest alacak veya yıkanacak su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yüzünüzü ve kollarınızı onunla mesedin Şüphesiz ki Allah çok affedici, engin merhamet sahibidir. Ayetin bu kısmı içkinin kesin olarak yasaklanmasından önceki saffayı ifade etmektedir. İçkinin 4 ha safhada yasaklandığı Bakara suresi 219. ayetin dipnotunda anlatılmıştır. Bu ayetin nüzul sebebi Hz. Ali şöyle anlatmıştır. Abdurrahman İbni Avf bizi ziyafete çağırıp içki ikram etti. İçki bizi iyice sarhoş etti. Derken namaz zamanı geldi. Beni öne geçirdiler. Ben de namazda Kafir'un suresini yanlış okudum. Ey kafirler! Sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de bizim kulluk ettiğimiz Allah'a kulluk etmezseniz diyecek yerde ben sizin taptıklarınıza taparım. Biz sizin taptıklarınıza taparız dedim. Bu ayet bu sebeple nazil oldu. Bu Davud Tirmizi. Ey iman edenler! Namaz kılacağınız zaman yüzünüzü dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başlarınızı mesedin ve bileklere kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz boy abdesti alın. Şayet hasta veya yüzlük halindeyseniz yahut tuvalete gitmişseniz veyahut cinsel ilişkide bulunmuşsanız abdest almak veya gusletmek için su bulamadığınız takdirde temiz bir toprakla teyemmüm ederek onunla elinizi ve yüzünüzü mesedin. Allah sizi sıkıntıya sokmak istemez. Şükredesiniz diye sizi temizlemek ve size olan nimetini tamamlamak ister. Maide 6 Bir yolculuk sırasında resul Ekrem Efendimiz sabah namazını kıldırırken Müslümanlardan biri namaz kılmadı. Namazdan sonra Allah'ın sonra ona niçin kendileriyle birlikte namaz kılmadığını sorunca o zat cünüp olduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz ona temim ederek namaz kılmasını söyledi. O da öyle yaptı. Buhari, müslü Peygamber Efendimiz, teyemmümün bu ümmete sunulan ilahi bir ikram olduğunu şöyle dile getirmiştir. Diğer insanlara üç bakımdan üstün kılındık. Saflarımız, meleklerin safları gibi değerli, yeryüzü bize mescit kılındı. Su, bulamadığımız zaman da teyemmüm etmemiz için toprak bize temiz kılındı. Müslüm mesacit Baksana!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 Ehli kitaptan bir kısmı sizi doğru yoldan saptırmak ister. Oysa onlar sadece kendilerini saptırırlar da farkına bile varmazlar. Ali İmran 69 O münafıklar kendileri kafir oldukları gibi sizi de kafir olmanızı ve sapkınlıkta eşit hale gelmenizi isterler. Nisa 89 Onlar sizi ele geçirecek olsalar size olan düşmanlıklarının gereğini yaparlar. Ellerini ve dillerini ancak kötülük niyetiyle Size uzatırlar ve sizin kafir olmanızı canı gönülden arzu ederler. Mümtehine 2 Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilir. Dost olarak Allah kafidir. Yardımcı olarak da Allah yeter. Sizin dostunuz ve yardımcınız yalnız Allah'tır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Ali İmran 150 Allah size yardım ederse hiçbir kuvvet sizi yenemez. Ama sizi yardımsız bırakırsa ondan başka sizi kim kurtarabilir? O halde insanlar yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ali İmran 160. Yahudilerden bir kısmı da kelimelerin yerlerini değiştirerek tarif ederler. Peygamber'e de dillerini eğip bükerek ve din ile alay ederek sözünü işittik ama karşı çıkıyoruz. İşit işitmez olasıca ve bizi gözet derler. Halbuki onlar bunun yerine işittik itaat ediyoruz dinle ve bize bak deselerdi gerçekten de kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah inkarları yüzünden onlara lanet edip rahmetinden, rahmetinden uzaklaştırmıştır. Onların pek azı iman ederler. Şimdi onların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 kelimesi Arap dilinde her ne kadar bizi gözet, bizim durumumuzu dikkat et, dikkate al anlamına gelse de İbrani dilinde raina diye söylendiğinde bizim kötü kişimiz, çobanımız anlamına gelmektedir. Bu iki kelimenin telaffuzu aynı olduğu için onlar bunu söylemekten sakındırılıp bunun yerine unzurna bize bak demelere emredilmiştir. Kaldı ki Yahudiler bu kelimeyi dillerine eğip bükerek söylediklerinden onların bunun Arapçadaki anlamına mı yoksa kendi dillerindeki manasını mı kastettikleri belli olmuyordu. Verdikleri sözden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz örtülüdür demeleri yüzünden biz onları cezalandırdık. Aslında Allah onların kalplerine inkarları yüzünden... Mühürlemiştir. Pek azı dışında onlar ima etmezler. Nisa 155 Verdikleri sözden döndükleri için onları lanetledik. Kalplerini de katılaştırdık. Maide 13 Ey ehli kitap! Biz bir takım yüzleri tersine çevirip ense gibi dümdüz etmeden ve cumartesi gününe saygı göstermeyen kimseleri Lanetlediğimiz gibi sizi de lanetlemeden önce yanınızdaki Tevrat'ı doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelir. Cumartesi gününe saygı göstermeyen bu kimseler Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre Allah'a karşı gelmiş ve canlarının istediği şekilde hareket ederek ilahi sınırı çiğnemişler. Bu yüzden de maymunlar ve domuzlar haline çevrilmişlerdir. Daha geniş bilgi için Bakara ve Araf suresindeki ayetlere bakılabilir. Kur'an Kur daha önce de önce indirilen kitapları doğruladığına birçok ayet-i kerimede dikkat çekmiştir. Mesela Bakara suresi 41-91-97, Ali İmran 3, Nisa 47, Maide 48, Yunus 37, Yusuf 111, Ahkaf 30 ayetinde olduğu gibi Allah kendisine şirk koşulmasını kesinlikle bağışlamaz ama dediği kimsenin şirk dışındaki günahlarını affeder çünkü Allah'a şirk koşan büyük günah işleyerek Allah'a iftira etmiş olur Furkan suresi 70. ayette şirkten tövbe edip iman eden ve ameli salih işleyen Kimselerin geçmiş günahlarının iyiliklere çevrileceği, Enfal suresi 38. ayette küfürlerinden vazgeçtiklerinde geçmiş günahlarının bağışlanacağı, buna karşılık şirkle beraber öldükleri takdirde Allah'ın kendilerine cenneti haram kılacağı ve barınaklarının cehennem ateşi olacağı, Maide 72, cennet nimetlerinin kendilerini yasaklandığı, Araf 50 bildirilmektedir. Bir başka ayette Haç 31 şirk içinde öldüğü takdirde müşrikin kurtuluşunun olmadığı anlatılırken Lokman suresi 13. ayette şirkin büyük bir zulüm olduğu ifade edilmektedir. Enam suresi 82. ayette imanlarını şirke bulaştıranların ancak güven ve emniyette olacağı yani imanlarının Şirke bulaştırmayanların ancak güven ve emniyette olacağı, doğru yolu bulacağı anlatılmaktadır. De ki, ey günah işleyerek kendilerine yazık eden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Hiç şüphesiz o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala her günahı bağışlayabilir. Yalnız müşrik, bazı rivayetlerde göre kafir olarak öleni ve bir mümini kasten öldüren mümini bağışlamaz. Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel. Bir kutsi hadiste de allah Teala şöyle buyurmuştur. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla dünya dolusu günahla gelirse... Ben kendisini bir o kadar mağfiretle karşılarım. Müslim, Tirmizi, İbn Rasul Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail bana geldi. Ümmetinden Allah'a ortak koşmayarak ölen kimse cennete girer dedi. Buyurunca Ebu Zer el-Gufari zina edip hırsızlık yapsa da mı diye sordu. Bunun üzerine Allah'ın elçisi zina da etse, hırsızlık da yapsa neticede cennete girer buyurdu. Buhari, Müslüm. Yine Resulullah yine Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'tan başka ilah yoktur. Diyerek iman eden ve bu iman üzere ölen kimse zina etmiş hırsızlık yapmış olsa da cennete girecektir. Ahmet bin Hanbe. Şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ama dilediği kimselerin bunun dışındaki günahlarını bağışlar. Allah, Allah'a şirk koşan ise derin bir sapıklığa düşmüş olur. Nisa 116. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökyüzünden düşüp de yırtıcı kuşların kapıp parçaladığı veya rüzgarın uzak bir yere savurduğu kimseye benzer. Haç 31. Gerçek şu ki, sana da, senden öncekilere de Allah'a ortak koşacak olursan, bütün yaptıkların boşa gider ve mahvolup gidenlerden olursun diye vahyolmuştur. Zümer 65 Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Oysa Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimseye zerre kadar zulmetmez, zulmet, zulmedilmez. Burada sözü edilenler, biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz.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 ama Allah, dilediği kullarını temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir. Nur 21 Sizi topraktan yarattığında da, annelerinizin karnılarında siz birer cenin halindeyken de sizi en iyi bilen O'dur. O halde siz kendinizi temize çıkarmayın. Kimin takva sahibi olduğunu en iyi O bilir. Necim 32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 Mümin olmak şartıyla erkek veya kadın salih amel işleyenler cennete girecek ve en ufak bir haksızlığa da uğramayacaktır. Nisa 124 Allah insanları asla zulmetmez fakat insanlar kendilerine zulmederler. Yunus 44 Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiğinde kimseye haksızlık edilmeden aralarında adalet de yükmelidir. Yunus 47 Kitabı sağından verilenler kitaplarını okuyacaklar ve onlara zerre kadar zulmedilmeyecek. edilmeyecek. İsra 71 Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şahitler getirilir. Kimseye haksızlık edilemeden aralarında adaletle hüküm verilir. Herkese yaptığı işin karşılığı tas tamam ödenir. Aslında Allah onların yaptıklarını pek iyi bilmektedir. Zümer 69 70. Hele şunlara bak. Nasıl da Allah adına yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu onlara yeter. kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar aslı esası as, aslı esası olmayan bir takım batıl şeylere ve şeytani güçlere inanırlar. Cahiller için de bunlar müminlerden daha doğru bir yolda derler. Şeytani güçleri inkar edip Allah'a iman eden hiç kopmayacak bir kuluba yapışmış olur. Bakara 256 Yahudiler Mekke müşriklerini müminlere tercih ederler. İşte onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın lanetine uğrayan kimse kişiye de yardım edecek birini bulamazsın. Lanet Allah'ın bir kimseyi rahmetinden, af ve mağfiretinden mahrum bırakması anlamına, anlamında dini bir terimdir. Daha önce onlar kafirlere karşı zafer kazanmayı isteyip dururken kendilerini Allah tarafından ellerindeki Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelip de Tevrat'tan öğrendikleri bilgileri karşısında görünce onu inkar ettiler. Allah'ın laneti kafirlerin üzerinedir. Bakara 89 Dini gerçekleri inkarda ısrar eden ve kafir olarak ölenler yok mu? Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Bakar 161. Allah'ın vaad ettiği bu mükafat ne sizin kuruntularınıza göre deir, ne de ehli, ehli kitabın kuruntularına göre. Kötü bir iş yapan onun cezasını görecek ve Allah'tan başka da ne bir dost, ne bir dost ve ne de, ne de bir yardımcı bulamayacaktır. Nisa 123. Yoksa onların Allah'ın mülk ve saltanatında bir payları mı var? Eğer öyle olsaydı onlar insanlara bir zırnık bile veremezlerdi. Şöyle de Eğer Rabbimin rahmet hazinelerine sahip siz sahip olsaydınız Harcamaktan korkarak cimrilik ederdiniz. İnsan çok cimridir. İsra 100. Yoksa onlar Allah'ın insanları lütuf ve kereminden bağışladığı nimetleri mi kıskanıyorlar? Biz İbrahim ailesine de kitap ve hikmet verdik. Ve onlara büyük bir saltanat bahşettik. Allah İsa'ya okuyup yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'e öğretecektir. Ali İmran 48 Onlardan bir kısmı İbrahim'e inanmış, bir kısmı da ondan yüz çevirmiştir. İnanmayanlara cehennemin alevli ateşi yeter. Ayetlerimizi inkar edenleri pek yakında korkunç bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip yandıkça yeniden azabı tatsınlar diye derilerini yenileyeceğiz. Çünkü Allah Karşı konulmaz bir kudret sahibi ve her şeyi yerli yerinde yapandır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onları da içinde ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Ayrıca orada onlar için tertemiz eşler de vardır. Biz onları serin ve hoş gölgeler altında gölgeler altına alacağız. İman edip salih ameller yapanlara da içinde ırmaklar akan cennetler verileceğini müjdele. Her ne zaman kendilerine o cennetten bir meyve sunulursa, biz bunu daha önce de yemiştik derler. Çünkü onlara dünyadaki nimetlerin benzerleri ikram edilmiştir. Onlara tertemiz eşler verilecek ve hep orada kalacaklardır. Bakara 25 Dünyanın cazibesine gönlünü kaptıranlara de ki, Size bundan daha güzelini haber vereyim mi? Takva sahiplerine içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ayrıca tertemiz eşler de onlar içindir ve hepsinden önemlisi Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarının yaptığını, yaptığını görmektedir. Ali İmran 15 Takva sahiplerine vaat edilen cennetin özellikleri şöyledir. İçinde ırmaklar, çağlar, meyvesi de gölgesi de devamlıdır. Muttakilerin mutlu sonu işte budur. Rad 35 Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğinizde de adaletle hükmetmenizi emreder. Allah'ın size verdiği öğüt ne güzeldir. Şüphesiz Allah her şeyi duyan, her şeyi görendir. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Emaneti sana güven duyup, emanet edene tas tamam geri ver. Sana hainlik edene sen hainlik etme. Ebu Davud, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel. Ey iman edenler! Kendi aleyhinize veya ana babanız ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa adaletli, adaleti titizlikle ayakta tutun, tutan ve Allah için şahitlik yapan kimseler olun. Hakkında şahitlik ettiğiniz kimseler zengin de olsa, fakir de olsa adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah onlara sizden daha yakındır. Sakın hislerinize uyarak adaleti terk etmeyin. Eğer sözü eğip bükerek gerçeği çarpıtır veya şahitlikten vazgeçerseniz, şüphesiz ki Allah yaptığınız her şeyi çok iyi bilmektedir. Nisa 135 Peygamber ve Selam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz yüce Allah zulmetmediği sürece hakimle beraberdir. Zulmetmeye başladığında ondan uzaklaşır. İbn-i sahihü tergib ve terhib Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve içinizden kendilerine yetki verdiğiniz yöneticilere de itaat edin. Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız o hususta Allah'a ve Resulüne başvurunuz. Böyle yapmanız daha hayırlı ve neticesi daha güzeldir. Resul Ekrem Efendimiz bazı hadislerinde şöyle buyurmuştur: "Üzerinize tayin edilen yönetici başı kuru üzüm gibi siyah bir köle de olsa sözünü dinleyip kendisine idat ediniz." Buhari Allah'a isyan emredilmedikçe Müslümana düşen görev hoşuna gitse de gitmese de dinleyip itaat etmektir. Ama isyan etmesi emredilirse o zaman dinleyip itaat etmesi gerekmez. Buhari, Müslim. Çünkü yine Resulü buyurduğu gibi ulul emre itaat meşru konulardadır. Allah'a isyan olan yerde mahluka itaat olmaz. Buhari, Müslim. Anlaşmazlığa düştüğünüz bir şey hakkında yüküm vermek Allah'a aittir. Rabbim olan Allah'a işte budur. Ben ona tevekkül ettim ve yalnız ona yöneliyorum. Şura on. Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında meydana gelen anlaşmazlıklarda seni hakem yapmadıkça, sonra da verdiğin hükümlere içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tamamen teslim olmadıkça gerçek mümin olmazlar. Nisa 65. Onlara Müslüman ordusunun güvenliği veya hazimetine dair bir haber geldiğinde, onu yayarlar. Oysa ki onlar o haberi peygambere ve aralarındaki yetkili kimselere bildilselerdi. içlerinden işin iç yüzünü yorumlayabilenler o haberin eğerisini doğrusunu anlayıp ne yapılması gerektiğini bilirlerdi. Size Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı pek azınız hariç şeytana uyup giderdiniz. Nisa 83 Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Nisa 122. Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? Fakat kesin bir bilgi ve inançla iman edenler için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim var? Maide 50. Vaadine Allah'tan daha ufalı kim vardır? Tevbe 111. Mealini verdiğimiz ve dipnotta zikrettiğimiz ayetler şunu göstermektedir. Kur'an ve sünnetin hakemliğini kabul etmeyenler Allah'a ve ahirete inanılmış sayılmazlar. Hem sana indirilene hem de senden önce indirilenlere, inandıklarını iddia edenlere bir baksana. Onlar reddetmekle emrolundukları şeytani güçlerin hükmüne başvurmak istiyorlar. Oysa o azgın şeytan kendilerini doğru yoldan uzaklaştırıp korkunç bir sapkınlığa düşürmek ister. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğru ile eğri birbirinden açıkça ayrılmıştır. Bundan böyle şeytani güçleri inkar edip Allah'a iman eden, hiç kopmayacak bir kulba yapışmış olur. Bakara 256. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar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 Allah onlardan kimine doğru yolu nasip etti, kimine de doğru yoldan sapmayı hak etti. Nahıl 36 Şeytane güçlere kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a yönelenler için müjde vardır. Müjdele o kulları Zümer 17 Çünkü insana inanan kimsenin tavutu inkar etmesi gerekirdi. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğru ile eğri birbirinden açıkça,